Günaydın. Ben Zenübe Ezgikaya. Bir süreliğine Uygar Öz ismi yerine programı ben sunacağım. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Haftanın son günlerinde başlatılan ve öne çıkan kampanyalara ayırdık bugün programı. İlk haberimizin konusu hava yolları ve temel ihtiyacımız olan su. Işıl Yılmaz Sümer tarafından başlatılan kampanyanın talebi Pegasus Hava Yolları'nda suyun parayla satılmaması. Uçakta su içmek isteyen herkes ücretsiz su içebilmeli. Son yıllarda artan güvenlik önlemleri sebebiyle uçağa su ile yasak. Süt ve mama gibi sıvılarda çok kısıtlı miktarlarda alınıyor. Yani uçakta bize verilecek suya muhtaçız. İlaç içmek için, bebeğimize mama hazırlamak için ya da sadece susadığımız için diyerek söze giren Işıl. Oysa Pegasus Hava sadece parası olanı su var diyerek Pegasus Hava Yolları'ndan uçakta temel insan ihtiyaç olan suyu ücretsiz vermesini talep ediyor. Havayolu şirketlerinin indirimli bilet politikası yüzünden havacılıkta hizmet kalitesinin gittikçe düştüğünü söyleyen Işıl, bunu en çok Pegasus Havayolları ile yaptığı yolculuklarda susadığında ya da başka bir yolcu susadığında hissettiğini söylüyorum. Susadığımda hostesten suyu istemeden önce uslu uslu paramı hazırlıyorum ve en küçük boy su için 4 TL ödüyorum. Uçağa kendi suyumla girmeme izin olmadığı gibi market satış fiyatı kuruşlarla ölçülen suya o anda başka seçeneğim olmadığı için Pegasus'un uçağında avuç dolusu para ödüyorum. 18 su temel insan ihtiyacıdır ve ücretsiz olarak erişilebilir olmalıdır, değil mi?'' diyerek sorusunu anlatıyor Işıl. Parayı vermenin de her zaman yetmediğini, bazen kendi parası tam para olduğu için hosteslerin bozuk para aradığını ve yolculara bozuk para sorarak rahatsız ettiklerini, bazense kendisinin başkası su içecek diye para bozan yolcu olduğunu dile getiren Işıl, ''Yolculara su için para ödetmek mi yoksa para bozarken bile yolcuları rahatsız etmek mi daha ayıp, siz karar verin.'' diyerek sözü bizlere bırakıyorum. Ulaşımı kolay ve hızlı kılan uçaklarda seyahat ederken normalden fazla su kaybettiğimizi, kabin görevlisinden her su istediğimizde para ödemek istemediğini söyleyen Işıl, Pegasus Avayolları'nın bilet fiyatlarının oldukça ucuz olduğunun ve her kalemin bu fiyatları etki ettiğinin farkındayım. Fakat markette 50 kuruş olan suyun yolculara servis edilmesinin imkansız olmadığını da biliyorum. İşte bu yüzden bu kampanya ile Pegasus Avayolları'nın temel ihtiyacımız olan suyu ücretsiz hale getirmesini istiyorum. Siz de benim gibi sık sık seyahat eden biriyseniz, hele de uzun süren yolculuklarda dilinizin damağınıza yapışmasından rahatsız oluyorsanız, kampanyama destek verin diyerek destekçilere sesleniyorum. Işıl'ın uçuşlarda ücretsiz su talebiyle Pegasus Havayolları'na yönelik başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org/pegasussusuzluk adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada şiir gibi bir kampanya var. Arzu Akgün tarafından Fatih Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Edirnekapı'da bir sokağa ünlü şair Turgut Uyar'ın isminin verilmesi. Arzu, Turgut Uyar Edirnekapı'daki günlerini anlatırken yaşadığı sokaklardan biri olan Aktar Kerim Sokağı için şöyle der. İnsanın inanacağı gelmiyor. Bu dünyada Kerim adlı bir aktar yaşasın ve iyiliğinden midir, kötülüğünden midir bir sokak onun olsun. Anekdoduyla giriş yapıyor kampanyaya. Diyorum ki Aktar Kerim Sokağı var, Rıfat Efendi Sokağı var, Cemal Süreyya Sokağı da var. Neden Turgut Uyar Sokağı yok? Turgut Uyar'ın adının yıllarca yaşadığı ve sayısız şiirini adadığı Edirne kapıda bir sokağa verilmesini talep ediyorum. Diyerek talebini dile getiren Arzu, Turgut Uyar'ın ilk şiirlerini Edirne Kapısı surlarında oturup yazdığını, hatta abinin bu şiirin vezni bozuk demesi üzerine, o zamanlar vezin nedir bilmiyordum ama abime inanıyordum dediğini anlatıyor. Turgut Uyar'ın şiirlerinde bir süre balatın yukarısında. Molla Aşkı Mahallesi'nde yaşadığını, Hırkayı Şerif İlkokulu'na gittiğini, Meymene Sokağı'ndan geçtiğini ama en çok Vay sokaktaki günlerini ve en çok da Edirne Kapı'yı anlattığını söyleyen Arzu, Turgut'u yerden bir alıntı yapıyor. Edirne Kapı'ya Edirne Kapı'dan girilirdi ya da çıkılırsa Edirne Kapı'dan çıkılırdı. O zaman kapıydı, gerçek bir kapıydı. Sürgüleri bile üstünde. Belki de bana öyle gelirdi. Sürgüleri akşamları sürülen, dövme bakır bir kapı. Mihrimah Sultan'ın incecik minaresiyle karşı karşıya. Sonra Vahis Sokak, Bahriye'nin, Toma'nın, Evdoksia'nın, Vasson'un, Nimet'in sokağı demiş şair. Ama Arzu, Vahis Sokağı'nın en çok Turgut Uyar'ın olduğunu düşünüyor. Çünkü Vahis Sokak, hele de Vahis Sokağı numara yetmiş denince, aklı onun dizelerinin geldiğini söylüyor. İşte o dizeler. Sokağımız Arnavut kaldırımı, evimiz ahşap iki oda. Daha iyisi de olabilirdi ya, şükür buna da. Siz de Turgut Uyar'ın adını bir sokağa vermek için başka bir neden söyleyeyim mi? Turgut Uyar'ın babası çok iyi bir hattatmış. Ankara'nın ilk sokak levhalarını geceler boyu çalışarak Latin alfabesiyle ilk o yazmış. Belki diyorum Turgut Tiyar'ın sokakları da sokak isimlerini sevmesi nedeni de biraz bundandır. Artık Turgut Tiyar'ın da bir sokağı olsun. Çünkü şairin de dediği gibi dünyaya her yeni gelene bir yer, her yerde, Edirne kapıda bile. İlk önce de şairlere diyerek Fatih Belediyesi'ne seslenen Arzu'nun kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz www.change.org slash Tuygut Yer Sokağı adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada yine muhatabı bir belediye olan bir kampanya var. Fakat bu kez talep çocukların sağlığıyla ilgili. Derin Umut Yarkutay tarafından başlatılan Maltepe Belediyesi'ne yönelik kampanyanın talebi, anaokulunun çatısındaki baz istasyonunun kaldırılması. Kanser olmak istemiyoruz, uyku sorunları yaşamak, baş ağrıları çekmek istemiyoruz. Baz istasyonunun kreş çatısına konulduğu hangi ülkede görülmüştür? Çocukların ve bizim sağlığımız bu insanların ceplerine girecek para kadar ucuz değildir. Kimse sağlığımızı elimizden alamaz, sağlıklı olma hakkımızı istiyoruz diyerek seslenen derinin kampanyası henüz yeterince olgun değil. Fakat ilerleyen günlerde daha iyi yazılmış bir metin ve daha net taleplerle derinin kampanyası başarılı olma yolunda ilerleyebilir. Şimdilik değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Esen kalın.